Radyo Tiyatrosu. Yapım Ankara Radyosu. Ben Beytan Rıza. Yazan Nuriye Yiğitler, Yöneten Ejder Akışık, Yapımcı Ersan Edinç, Efektör Hamit Çelik. Oynayan sanatçılar Anne Sema Aybars, Baba Rüştü Asyalı, Kız Özlem Akınözü. Var neden istediğim gibi yazamıyorum ah. Ay, olmayan nedir anne ah. sen burada mıydın yatmadın mı daha yatmıştım ama uyku tutmadı daktilo sesini duyunca yavaşça salona indim bir yere mi takıldın yoksa hem de ne takılma bir türlü istediğim gibi yazamıyorum aslında iki gündür böyleyim neden anne Aklından geçirdiğin şeyleri kağıda dökmek bu kadar zor bilmiyorum Öyküm için bir konu tasarladım Bu konuya uygun kişileri belirledim Ama daktilonun başına oturduğumdan beri Parmaklarım aklımdan geçirdiklerimi yazmıyor sanki Çok garip Onları tasarlayan sensin Nasıl olur bu Oluyor işte İstersen bir süre için yazmayı bırak Aklın çok karışık şu sıralar Sonra yeniden ele alırsın Bırakınca bir daha dizginleyemem onları İpleri iyice karıştırırım Anne biraz dinlen istersen Sakinleşmeye çalış Şu sıralar çok telaşlısın sende Aslında hepimizde bir telaş var ya Düğün heyecanı Açacağın serginin hazırlıkları Babam Sahi anne Sen neden uyku yazıyorsun Şu sıralar resim yapman gerekmiyor mu Yazdığı Daha doğrusu yazmaya çalıştığım bu öyküler... ...yapacağım tablolar için bir hazırlık oluyor. Aklımdan geçirdiğim tasarımları kağıda döküyorum önce. Aa, ...bunun yeri değişmiş. <gülüyor> yan yan bakıyor bana alay ediyormuş gibi. <gülüyor> Neyin yeri değişmiş? <gülüyor> Kim yan yan bakıyor? <gülüyor> Neyin var? Dalgın dalgın nereye bakıyorsun Aa, öyle? Yok bir şey yok. Şu pembe tanrıca az önce bana yan yan bakıyor gibiydi. Gözlerinde alaycı sinsi bir anlam vardı sanki. Anne o bir biblo. Senin şu ünlü pembe tanrıcan. Epeydir ortalıkta görünmüyordu. <gülüyor> Kitapların rafına sen mi koydun? Bir zamanlar onu çok severdin. Öyle mi? Bilmem. Evlilik ve sanat yaşamımı onunla başladım. Kimi zaman onu gözümün önünden hiç ayırmadım. Kimi zaman da varlığını bile unuttum. Aslında onu neden çıkarıp buraya koyduğumu bile bilmiyorum. Nişanlıyken babamın armağan ettiğini söylemiştin. Belki bu yüzden önem veriyorsun. Ha. Ama bu biblo benim hiç hoşuma gitmiyor anne. Bunu hiç söylemedim sana. Biliyor musun? Çocukken onu çok seviyorsun diye kıskanırdım. Hatta bir gün kırmak bile istedim. Çirkin, garip bir biblo. Yüzündeki anlam çok aptalca Gülüyor mu ağlıyor mu belli değil Benim ilgimi çeken de Yüzdeki o anlam Hem gülüyor hem ağlıyor gibi Kimi zaman alaycı kimi zaman sevecen Bu anlamı büyük bir ustalıkla yakalamış sanatçı Kim yapmış bunu ee, Antika bir değeri var mı? Hayır hayır Yalnızca bir kopya Yıllar önce eski eserler müzesinde Buna tıp atıp benzeyen bir heykelcik görmüştüm Bir höyükte bulunmuş Nifak tanrıcasıymış. Daha sonra antikacıda kopyasını görünce baban hemen almıştı. Hem de cebindeki bütün parayı vererek. Sonra da okula kadar yürümüştük demek bu yüzden senin için değerli. Bunu hiç düşünmedim şimdiye dek. Zaman zaman beni çok etkiliyor. Az önce öykümü yazarken... ...konuyu elimden kaçırdığım o anda... ...alayla alayla güldüğünü sandım. ...ama sevgiyle baktığını hissettiğim anlar da oldu. <gülüyor> <gülüyor> Saçmalamaya başladım galiba. Alt tarafı porselen bir biblo işte. Kendi kuruntularım yüzünden ona türlü anlamlar yakıştırıyorum herhalde. Ne olursa olsun seni etkilediği ortadı. Oysa bana çok anlamsız görünüyor. Saçların arasından belinin ortasına kadar uzanan o yılan... ...küçükken çok korkuturdu beni. Kaç kez düşüme girdi bir bilsen Bence o kadar da korkunç değil Saç uzantısı gibi görünüyor Hadi canım artık yat istersen Yarın erken kalkacaksın Sen yatmıyor musun? Hmm, hiç uykum yok Şu öyküyü bir daha okuyup ipin ucunu kaçırdığım yeri bulmaya çalışacağım Aa neyse sana iyi çalışmalar anneciğim Kendini fazla zorlama İyi geceler babam bu gece gelir mi? Baban mı? Onun işleri belli olmaz bilirsin. İyi geceler canım. Geldi galiba. Saat neredeyse gecenin dördü. Arabayı almamıştı. O mu acaba? Dur bir dakika. Ah. Eve. Gene o kadın getirmiş evi. Kolay gelsin. Sen yatmadın mı daha Çalışıyorum Hoş geldin Yemek ister misin Hayır uçakta yemiştim <gülüyor> Bu saatte havaalanından mı geliyorsun Yok önce büroya uğradım Müdürle biraz çalıştık Biliyorsun ihale bizde kaldı Ön hazırlıklar için proje yaptık Birlikte Sonra Ne sonrası Sonra da geldim işte Neden yalan söylüyorsun? Hı? Seni kimin eve getirdiğini pencereden gördüm. E, ne varmış bunda? O kadın benim ortağım aynı zamanda şirketin müdürü. Çok geç olduğu için beni eve kadar getirdi. Yani Bu kıskançlık da nereden çıktı? Bu işi onunla yapacağımızı biliyorsun değil mi? Evet bu iş gezisine o kadınla birlikte çıktığını da biliyorum. Nasıl öğrendin? Peşime hafiye mi taktın yoksa <gülüyor> Hayır Bunu neden yapayım Ne zaman döneceğini öğrenmek için şirkete telefon etmiştim bugün Sekreter Ortağın olan o hanımla birlikte Öğleden sonra döneceğinizi söyledi <gülüyor> Sana anlatmaya fırsatım olmamıştı Son anda ihaleye birlikte gitmeyi uygun bulduk Durum çok kritikti Tek başıma karar veremem diye düşündüm O kadınla birlikte gidip dönmüş... ...birlikte çalışmış olabilirsiniz. Ama neden yalan söylüyorsun? Hı? İş konularında... ...sana hiç karıştım mı şimdiye kadar? Böyle gizli kapaklı davranarak... ...yalan söyleyerek... ...durumu neden daha da çıkmaza sokuyorsun? Onunla aramızda yalnızca... ...bir ortaklık ilişkisi var inan bana. <gülüyor> Rica ederim sus. Kendini daha fazla gülünç duruma düşürme. Peki ne dememi istiyorsun? Gelme. Yani... Seni üzmek istemem bilirsin <Gülüyor> Belli oluyor Son günlerde işlerim yüzünden çok zor anlar yaşıyorum Bana karşı daha anlayışlı olmanı beklerdim İş konularındaki sıkıntılarını böyle mi çözmeye başladın yoksa Bu ilişkinin seni daha da zor duruma soktuğunu anlayamayacak kadar saf olamazsın Eskiden sorunların olduğunda benden yardım ister düşüncemi sorardın Derdini benimle paylaşırdın Şimdi ne oldu sana Bir şey olduğu yok İşi büyütme kıskançlık gösterisi yapma bana Sana yakışmıyor bu davranış Aman konuyu gene kıskançlığa getiriyorsun Durum bu kadar basit değil O kadın görünen bir neden belki ama son günlerde aramızda çok şey değişti İlgisiz, duyarsız davranıyorsun bize karşı Daha ne yapayım para kazanacağım diye canım çıkıyor İşler büyüdükçe dertlerim artıyor huzurum kaçıyor Ama senin umrunda mı? Son zamanlarda gözün paradan başka bir şey görmez oldu. Her şeyi parayla ölçmeye başladın. Sence başarılı olmanın, güçlü olmanın tek yolu kazanmak. Eskiden az kazanıyordun ama mutluyduk. Sevdiğin işi yapıyordun. Bizlere daha çok zaman ayırabiliyordun. Efendim para güç demektir, güven demektir. Paran olunca çevrendekilerin davranışı bile değişiveriyor. Daha çok saygı görüyorsun. Yanılıyorsun. Saygınlık başka yollarla da elde edilir. Aslında kişiliğine gösterildiğini sandığın o saygı parana gösteriliyor. Sevgi yok bu saygıda. Sevgi karın doyurmuyor ne yazık ki. Sen, sen bunu anlayamazsın. İşlerime karışma. Canın ne isterse onu yap ama beni rahat bırak. Demek öyle. Öyle. Ben çizdiğim yolda yürümekte kararlıyım. Ah. Bu duruma gelebilmek için çok çalıştım. Bunca emeğimi senin kaprislerin uğruna feda edemem. Bu arada köşke almak isteyen müteahhitini aradı Her isteğimize razı oluyor Satmayacağımı kesin olarak söylemiştim Canım Neden inat ediyorsun Adam köşkü yıkıp yerine 15 katlı binalar yapacakmış Planları gördüm Çocuk bahçesi dükkanları havuzlarıyla çok güzel bir site olacak Bu konuda kesin kararlıyım Satmayacağım Orası dedemin babamın yuvasıydı Orada yaşadılar Benim için anısı çok büyük Çocukluk etme onlar yaşamıyor artık Yıllardır köşkte kimse oturmuyor ki Müteahhit yapacağı dairelerin yarısını verecek bize Düşünsene en azından elli daire Tek kuruş harcamadan elli daire sahibi olacaksın Üsteleme lütfen kararım kesin Ailemin anısını beton yığınlarına gömmeyeceğim Anıların kaç para eder senin bunu iyice düşün Böyle bir fırsat bir daha ele geçmez ...bir gün o köşkü tarihi yapı diye koruma altına alırlarsa... ...hava alırsın sen de. Ben yatmaya çıkıyorum. Neler oluyor buna böyle? Her şeyi parayla ölçen... ...böyle duygusuz biriyle nasıl yaşayacağımı... Merhaba canım Erken geldin bir şey mi oldu Yok izin aldım Aslında seni merak ettim Sabah işe giderken uyuyordum Hasta olabileceğini düşündüm Yok yo, iyiyim ben ha, Ortalığın hali ne böyle Temizlik mi yapıyorsun yoksa Hayır hayır Ne desem bilmem ki Aslında Gidiyorum Nereye gidiyorsun Teyze mi mi Yok hayır kendi evimize Köşke gidiyorum canım. Biliyorsun deden öldüğünden beri orası bomboş duruyor. Nereden çıktı şimdi köşke gitme işi? Kitapların da almışsın. Şu bavullar. Hep orada mı oturacaksın yoksa? Lütfen anne neler olduğunu söyle bana. Bir şey olduğu yok. Dinle canım. Bu evde bunalmaya başladım. Boğuluyorum gibi bir duyguya kapılıyorum Boşlukta gibiyim Canım hiçbir şey yapmak istemiyor Doğru dürüst düşünemiyorum bile Köşke gidersem Bir süre için Değişiklik olur diyorum Gelmeseydim benden habersiz gidecektin demek ah, Öyle düşünme Sana söyleyecektim elbet Hadi anne neler olduğunu anlat lütfen Topladığın eşyalara bakılırsa Orada uzun zaman kalacağın anlaşılıyor Bizi terk ediyor gibisi. Otur da dinle beni. Evet ki gece babanla tartıştım. Onunla son günlerde zaten sık sık tartışıyorsunuz. Ama aranızdaki anlaşmazlığın evden ayrılmanı gerektirecek kadar ciddi olduğunu sanmıyorum. Babamı bilirsin. Son günlerde gözü işinden başka bir şey görmüyor. Çok değişti baban. Artık tanıyamıyorum onu. Para hırsı yüzünden insanlıktan uzaklaşır oldu. Artık dayanamayacağım. Yoruldum. Kırıldım yıkıldım Bir kafesin içinde kısılıp kalmış gibiyim Nereye dönsem bir çıkış Bir kurtuluş yolu bulamıyorum kendimi Neden bana bunları anlatmadın anne ee, Birlikte Bana yardım edemezsin ki Hem bunun seninle bir ilgisi yok Bir süre yalnız kalıp iyice düşünmem Bir çare bulmam gerek Peki o kocaman köşkte Tek başına ne yapacaksın Hem köşk epeydir bakımsız. Biliyorsun bahçıvanın karısı, oğlu ve geliniyle birlikte bahçedeki küçük evde oturuyor hala. Geçenlerde gitmiştim. Her yer tertemiz ve bakımlıydı. Tıpkı annemin sağlığındaki gibi. İçeri girince birden içim verdi. Annem az önce evden çıkıp komşuya kahve içmeye gitmiş gibi geldi birden. Anne, anneannemle dedem yıllar önce öldü. Nasıl böyle düşünürsün? Biliyorum ama onlar benim için hala yaşıyor. Buradayken onların köşkte oturduğunu düşünür, avunurum. İstesem, oraya gitsem kendimi hep onları görecekmiş gibi hissederim. Bilemezsin. İnsanın en yakınlarını yitirmesi öyle acıdır ki. Hala yaşadıklarını düşünerek avutursun kendini. ...umutlu bir bekleyiş içinde olur insan. Anlıyorum. İçeri girince... ...annemin pencere önümde oturup... ...ormanı seyrettiği arka odaya geçtim. Sanki karşımdaydı. Bana sorular soruyordu. Eskiden yaptığım gibi ona her şeyi anlattım. Sonra mutfağa geçtim. Burnuma annemin yaptığı güllacın <gülüyor> kokusu geldi. Köşke gitmeye o zaman mı karar verdin? Hayır. O anda bunu aklıma bile getirmemiştim. İsteseydim o gün orada kalırdım. Bahçıvanın yaşlı karısıyla birlikte kameriyede çay içtik. Konuştuk. Sonra eve döndüm. İçime bir huzur dolmuş. Hafiflemiştim. Peki gideceğinden babamın haberi var mı? Of oh, tartıştıktan sonra bir daha babanın yüzünü göremedim ki. Zaten canın ne isterse onu yap. Beni rahat bırak dedi. Dün gene bir iş gezisine çıkmış. Son günlerde babamı ben de göremiyorum. İş toplantıları, yolculuklar. Nasıl bu kadar rahat vurdum duymaz olabiliyor anlamıyorum. Benimle de ilgilenmiyor artık. Oysa şu sıralar desteğine öyle gereksinimim var ki. Bana güvenebilirsin canım. Sana her konuda yardım edeceğimi, destek olacağımı biliyorsun. Yakında kendi evini kuracaksın. Böyle şeyler olur zaman zaman. Hadi gel de bana yardım et şu kitapları kutuya yerleştir ver Peki anne yani. hmm. Peki bu kutu kitapların tümünü alır mı acaba Ya almazsa kalanları başka kutuya koyarız ee, Anne şu bibloyu ne yapayım Kağıda ver. sonra da şu kutuya yerleştir Pembe tanrıcakeni gülümseyiyor bak. Gitmeme için için seviniyor sanki. Anne nereden çıkarıyorsun bunları? Her zamanki gibi o aptalca anlam var yüzünde. Sen onda kendi aklından geçirdiğin şeyleri görüyorsun galiba. Belki de. Ah, şu saksıyı da alayım. E onu götürüp de ne yapacaksın? İki yıldır çiçek açmadı. Ya gözünün içine bakıyorum ama bir tek çiçeğini bile esirgiyor benden. Belki orada açar. Aa, Dattilon'u görünce aklıma geldi. Öykün nasıl gidiyor? Senin dediğini yaptım. İpleri koparıverdim. O ince ruhlu genç kız, sevdiği erkeğin kendini aldattığını öğrenince birden kötüleşti. Sonunda ondan üçünü alarak kurtuldu. Ama merak etme. Genç kızla delikanlıyı fazla incitmedim sonunda. Bilirim anne, sen acımasız olamazsın. Evet, kitaplar yerleşti. Atölyeyi boşalttım. Boşalttım sayılır. Resim araçlarım, boyalarım dışında bir şey almıyorum. Onları önceden paketlemiştim. Boş tuvalleri de sardım. Hmm, orada güzel şeyler yapacağımı sanıyorum. <gülüyor> Yaparsın elbette. Seni köşk'e ben götüreyim anne. <gülüyor> em yerleşmene de yardım edelim. <gülüyor> Sağ ol kızım. Bana yeteri kadar yardım ettin. Gelmene gerek yok. Aa, lütfen anne. Birlikte eşyaları çabucak yerleştiririz. Peki sen arabayı çıkar ben de bu arada kutuları kapının önüne taşıyayım ah. Oh raf sapasağlam oldu Şimdi de kitapları güzelce yerleştireyim Şu iki koltuğu pencerenin önüne çekmeli Ara sıra bahçedeki çiçekleri seyrederim. A e, küçük masayı da ortaya koyarız. Ha? E, anne masanın üstüne anneannemin örtüsünü sereyim mi? Ser canım. Bu örtüyü annem ben işleyeyim diye almıştı. Şuradaki iki gülü ben işledim. <gülüyor> Bak nasıl da çarpık <gülüyor> <gülüyor> Ama bu köşedekiler çok güzel işlermiş. <gülüyor> Onlar annemin emi. Nasıl da belli oluyor değil mi? Of of. Çok güzel el işi yapardı. Renkleri öyle güzel uydururdu ki tablo gibi olurdu Senin boyalarla tuval üzerinde yaptığını Anneannem kumaş üzerine renkli ipliklerle yapmış Aa, e, Anne resim gelişlerini nereye yerleştireceksin? Eski eşyaların bulunduğu üst kattaki geniş odayı atölye yapacağım Ay, Hava birden karardı Yağmur bulutları hızla toplanıyor Birazdan sağanak başlar Yağmur bastırmadan sen eve dönsen iyi olur canım. Anne eve gitmek istemiyorum. Bu gece burada kalayım. Hem babam evde değil, yarın da tatil. Kalıp yine sana yardım etmek istiyorum. Nasıl istersen. Biraz dinlenelim. Sonra bir şeyler yeriz. Sana bir gecelik bulmaya çalışayım. Burada havlularla perdeler var. Şu çekmecede olabilir. Evet bunu giyebilirsin. Sana uyar. Aa, çok güzel anne. Kumaşı, rengi. na ha, Hele kokusu. Bunu bana anneannem dikmişti. Aynı gecelikten teyzene de yapmıştı. Bak yakasıyla kol ağızları iğne oyası Dolaplarda öyle güzel şeyler var ki anne Neden bunları eve getirmiyorsun? Havlular bile elde simle işlenmiş baksana Her şeyi burada Yerli yerinde bırakmayı daha uygun gördüm Onlar bu köşke ait Burada bir anlam bir değer kazanıyor sanki Ah tümünün anısı var Hem ah elektrikler kesildi Ee, şimdi ne yapacağız hmm, Sigorta atmış olmalı telaşlanma Konsolun üstündeki şamdanları yakarız Bakın şurada bir kibrit olacaktı Ha buldum tamam. Oldu işte Yarın bir elektrikçi çağırıp Bütün sigortaları gözden geçirteyim <gülüyor> Mum ışığı Yağmur ve dışarıda ağaçlar Ne romantik bir ortam Şu yatak teyzemin yatağıydı galiba Evet bu oda bizimdi Teyzen evlenince benim oldu Uzan istersen Aa, Yatakta çok rahatmış Bak anne Mum ışığında tavandaki oyma yaprakların gölgesi Duvarda nasıl da kımıldıyor Bu oymaları deden yapmış Desenlerini de kendi çizmiş Yıllarca uğraşmış bunlar için A Anne Şu dolabın üzerindeki ne? Bak gördün mü dolapla duvarın arasından bir şey sarkıyor. Hmm. Yun yumağına benziyor. Çekeyim bakayım neymiş. Ah! Bu benim bez bebeğim. Yıllardır arıyordum. Demek dolabın üstünden arkaya kaymış. Bunu annem yapmıştı. Oynuma almadan uyuyamazdım Ne kadar güzel Biraz müzik dinleyelim mi Ha? Bu romantik ortamı müzikle tamamlayalım Ne dersin Çok iyi olurdu ama Ceryan yok ki Aa, Ben getiririm Şimdi bir hoks poks yapayım <gülüyor> <gülüyor> Eskiden köşkte elektrik yokmuş ama Annemle babam müziksiz kalmazmış geze kutusu. Ah! Gramofon. <gülüyor> bunu hatırlıyorum. Anneannem çalardı Ah! İşte plaklar da var. Ne hoş. Anne hiç olmazsa bunu eve getirseydi. E o gelmek istemedi. Sanırım bizim evdeki o modern müzik setinin yanına yakıştırmıyor <gülüyor> kendini. Neyse bir plak seçelim. Ah. Şu Edith Piaf galiba. Hı? Gözlerim pek seçmiyor da. Bakayım. Bak bakayım. Hı? Ha? Aa evet. Edith Piaf. Tamam. Milov. Piaf'ın başka plakları da var. burada da klasik parçalar. Ha, annem bu gramofonla plakların çoğunu Paris'ten getirmişti. Edith Piaf'ı da dinlemiş orda. Hemen çalalım. Nasıl olacak? Bak, şu kolu çevireceğiz. İğnesi üstünde zaten Bu parçayı radyoda dinlemiştim Ama şimdi daha etkileyici geliyor Mum ışığı ve gramofon Yağmur hala yağıyor Sokak lambasının ışığında ağaçlar ne kadar büyüleyici Şu öndeki ağacı ben doğduğumda babam dikmiş Arkasında da teyzenin ağacı vardı Geceleri yatmadan önce teyzenle pencerenin önüne gelir Ağaçlarımızı yarıştırırdık <gülüyor> Onunki daha uzundu Bu yüzden üstünlük sağlamaya çalışırdık Benimki de çabuk büyüsün diye Her gün gizli gizli su dökerdim köküne <gülüyor> Çok <çabuk> işte Teyzem <gülüyor> senden büyük Ağacı da büyük olacaktı <gülüyor> <gülüyor> O zamanlar buna aklım ermiyordu Sonra bir gece Çok şiddetli bir fırtına çıktı Gök gürültüsü Şimşek yağmur Derken bir çatırtı koptu Ev başımıza yıkılıyor sandık. Meğer ablamın ağacına yıldırım düşmüş. Koskoca gövdesi alevler içinde yerle bir olu vermişti birden. O gece büyük bir tehlike atlatmış, çok korkmuştum. Anne iyi ki yıldırım köşkün üzerine düşmemiş. Teyzemin ağacının biraz uzakta oluşu sizi kurtarmış. Evet, gerçekten de o ağaç kurtardı bizi. Sonradan çok üzüldüm. Sanki onu ben yakmışım gibi suçluluk duydum, acı çektim. <Gülüyor> ...çocukluğumun ilk acısını o zaman tatmıştım. Artık yatalım istersen he. Bugün çok yoruldum. anne. plak bitsin de öyle. Ama istersen şamdanları sönderelim. he. Yattığımız yerden dinleriz. Gramofon nasılsa kendi kendine duracak. Peki canım. <gülüyor> Annen daha kalkmadı mı? Günaydın baba. Annem evde değil. İki gün önce köşke taşındı. Ya. Demek sonunda istediğini yaptı. Aranızda neler geçti? Ona ne söyledin baba? Biraz tartıştık. Bilirsin annen sergi açıcı zamanlarda sinirli ve gergin olur. Bir şeyler yaratmanın acısını çeker önce. Ardından bir süre durulur gibi olur. Sonra yine daha şiddetli bir sancıyla kıvranır. Sergi için çalışmalara başladığı zaman gerginleştiğini biliyorum elbette. Ama eskiden bu halini bize belli etmemeye, yansıtmamaya çalışırdı. Hem bu durum birkaç gün sürerdi. Ardından yine eskisi gibi neşeli sevecen verirdi. Ama bu kez durumu gittikçe kötüye gidiyor sanki. Üzülme bir süre sonra yine eskisi gibi olur. Şu sıralar aklı yapacağı çalışmalar yüzünden çok meşgul. Dağın tepesinden denize doğru akacak bir yatak bulmaya çabalayan ırmak gibi Önüne çıkan taşı toprağa söküp atmak için kendini yıpratıyor evet, evet dediğim gibi denize yaklaştıkça sakinleşecek durulacaktır Peki baba bunu bildiğin halde ona neden anlayış gösterip yardım etmiyorsun? Eskiden onu rahatlatmak için elinden geleni yapardın Annem atölyesine kapandığı zaman bir yandan hiç durmadan dinlediği müziğe kulak kabartırdın ...çaldığı müzikten denize ne kadar yaklaştığını sezerdim. Müzik yavaşlayıp yumuşayınca artık yatağını çizdiğini... ...sakinleşmekte olduğunu anlardım. Peki bu kez neden öyle yapmıyorsun? Heh, yapamazsın çünkü epeydir evle, annemle ilgilenmiyoruz. Sen de mi beni suçluyorsun yoksa? Şu son zamanlarda benim de işlerim çok yoğun. Büyük bir işe girişmek üzereyim. Sonunda ya çok yükseleceğim ya da batacağım... O yüzden ben de sinirli ve gerginim. Baba zaten işlerin çok iyi. Bu kadar hırs neden? Bu işten kazanacağım para... ...annemin çektiklerini ödeyebilir mi sanıyorsun? Bak kızım, bak canım... ...başarılıyım ama her başarı... ...yanında yeni sıkıntılar... ...dertler de getiriyor. Bir süre sonra bu sıkıntılara öyle alışıyorsun ki... ...onlar olmadan... ...yaşamın tadı tuzu kalmıyor... İnsan bir kere zirveye çıkmanın tadını tattı mı... ...inmek istemiyor... ...tersine daha da yukarılara... ...en tepeye çıkmak istiyor. Baba senin dediğin o sonsuz zirve ancak sanatta vardır bence. Hatta sanatta sınır yoktur. Belirli bir zirve de bulunmaz hiçbir zaman. Oysa senin zirve dediğin şey... ...yalnızca hırsı canlı tutmaktan başka bir şey değil. Bunu insanca bulmuyorum ben. <gülüyor> ha, beni anlayamıyorsun canım anlayamıyorsun. Irmaklar denize ulaşırken sakin akar dedin az önce... Oysa sen bir türlü sakinleşemiyorsun. Evet çünkü sakinleşmek bence aynı düzeyde. Heyecansız yaşamak demektir. İnsana insanlığını duyuran bu tutkularıdır. Ama başka güzel duygular da var. Aşırı tutku insanı bencilleştirebilir. Çevremizdekileri de düşünmeli. Onlara da huzur vermeliyiz. Başkalarına huzur verebilmek için... ...öncelikle kendimizin huzurlu olması gerekir. İşte bu yüzden tutkularımızın esiri olmamalıyız. Annemin böyle gergin durumları çok seyrek oluyor. Üstelik kısa sürüyor... Kendisini bırakıvermiyor annem Sevdiklerini üzmemek Onlardan uzaklaşmamak için elinden geleni yapıyor Annenle çalışma alanlarımız farklı Ayrıca göründüğü kadar sakin biri değildir o İşe geç kalıyorum Hadi hoşça kal canım Aklını bunlara takma Takma demesi kolay Güle güle baba Of babamla tartışmak ne kadar zor Dediğini kabul ettiremeyince hemen kaçtı Kurtulamıyorum bir türlü... Fırçam hep turuncuya kaçıyor. Maviyle moru ayırmaya çalışıyor. Ay, çıldırıyorum galiba. Pembe tarhçada turuncu oldu. Gene sırıtıyorum. Gelin, gelin! Çekil aradan turuncu... Hayı Al bakalım. Al bakalım. Kurtuldum sende. İstemiyorum. Hepiniz gelin başımdan! biarlahat buat darja, rah, rah, rahat bu, buat biar, biar. Ibu. Di mana? Di mana? Di mana? Di Ah, tablolar yerlerde sürünüyor Müziği de ne kadar açmış Anne Neredesin A Aman Allah'ım Perdenin arkasında galiba Anne Sana ne oldu böyle Dur canım dur Perdeyi çekeyim of, iyice dolanmış Ha. Evet tamam tamam tamam. Tanrıça bana bakıyor. Hadi hadi, hadi gel seni divana yatırayım önce. Tanrıça. Tamam. Hadi uzan şöyle. Mor. Hadi Mora dikkat et anne. Turuncunun Tanrı. yanına yaklaşmasın. Anne. Sakin ol anneciğim, her şey. Anne. anne. Artık. Bak mor Turuncun. yerinde duruyor. Hiç merak etme. Anne. Bebeğimi tut Tanrı çağılacak elimden Ne oldu sana anne, böyle anne. Aman Allah'ım anne. beni annesi sanıyor anne. Sakin ol canım Bak, bak bebeğini sakladım kimse alamaz Hadi gözlerini Aha. kapa Uyumaya çalış biraz Sen yanımdasın ya anne Uyurum artık ya, Anne Zavallı anneciğim Ay, ya ona anne. bir şey olursa ...gözlerini açıyor. Günaydın anneciğim. Oh. Günaydın mı? Ne oldu bana? Fırtına dindi mi? Ne fırtınası anne? Aa o dündü. Dışarıda hava çok güzel bu sabah. Dünden beri... ...hep uyudun mu? Evet. Mışıl mışıl uyudun. Şimdi nasılsın? Neler oldu bana? Dün geldiğimde seni yerde buldum. Birden telaşlanıp bahçıvanın karısını çağırdım. Sıcak süte bal karıştırıp içirdi sana. Sonra rahatça uyudun. Hiç anımsamıyorum. Üç günden beri bir şey yememiş atölyede kapanıp kalmışsın. Teyze sana yemekler hazırlamış. Onları yemen gerekirdi anne. Ah suç bende sana uğrayamadım Çok işim vardı Nişanlımla alışverişe çıkmıştık Zaman bulamadım kusura bakma Erken gelebilseydim böyle olmaz oh, Ne kusuru canım Biliyorum senin de işlerin var Asıl benim sana yardım etmem gerekirdi Ama istemediniz Her işinizi kendiniz yapmaya kalkıştınız Size yük olmak istememiştik Ay yük olmakta ne demek Ama evinizi kendi zevkinize göre Kurmak hakkınız Bu yüzden fazla üstelemediniz. E, eh, hazırlıklar nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Neler alacağımız konusunda iyice düşünüp karar verdiğimiz için fazla zaman yitirmiyoruz. Zaten nişanlımla zevklerimiz de uyuşuyor. Buna çok sevindim kızım. Evlilikte zevklerin paylaşılması çok önemlidir. Bu ileride her konuya yansır. Birbirinize karşı her zaman açık olun. <gülüyor> i̇çin rahat olsun anneciğim. Onunla çok iyi anlaşıyoruz. Atölyeyi düzenlemişsin. Yeni yaptığım tabloları gördün mü? Ya Evet. Aslında konuları bana biraz itici geldi ama hoşlandım. Yalnız şu tanrıça... Çağı... Ne olmuş tanrıçaya? Her tablonda o var. Renklerinde biraz... Ne bileyim biraz şiddet var sanki. Renk kompozisyonları insanı ürkütüyor. Son üç tabloda kullanmışım tanrıçayı. Evet. Bunda çok belirgin. Saçlarındaki yılan dikilmiş... ...atlamaya hazırlanıyor sanki. Oysa hiç farkında değildim onun. Nasıl farkında olmazsın anne? Pembe tanrıçayı tam karşına koymuşsun... ...gözünün önünde duruyor. Etkilendiğim belli. Ama şu üçüncü tablona çok gizemli bir hava vermiş. Nasıl yaptın bunu? Şu Şu alaylı bakışlar... ...burada da turuncu olmuş. Konuya egemen olmaya çalışıyor. Bunları düzeltmem gerek... Fırçalarım, bu boyalarım nerede? Onları dolaba kaldırdım. Ama üstünde fazla durma anne, tabloların bu haliyle de güzel. Hadi gel, beni kırma. Bu arada düğünü erteledik. Neden? Biliyorsun nişanlım doçent olmaya hazırlanıyor. Önce tezini bitirmesine uygun bulduk. Çok acele ediyordunuz. Gerçi tezini verirse içiniz daha rahat olur elbet. Hadi gel aşağı inelim. Hadi. Sana yiyecek bir şeyler hazırladım Önce karnımızı doyuralım Kendini iyice toplamadan atölyeye çıkmak yok İstersen daha sonra ormana doğru bir yürüyüş de yaparız Peki canım nasıl istersen rahatladım ki güneş ağaçlar açık hava içime huzur olup akıyor sanki beni buraya getirdiğin çok iyi oldu kaç gündür kapanıp kalmıştın anneciğim bu hava orman beni de canlandırdı <gülüyor> köşke bak ne güzel görünüyor dış görünüşündeki incelik çevresiyle öyle uyumlu ki bir mimarlık harikası evet gerçekten de sisliğin tablolarındaki gibi Ağaçların arasına kondurulmuş zarif bir kutu sanki İleride doktora yaparken burayı inceleyeceğim Evet anne Tezimin konusu bu köşk olacak Hemen işe başlasan çok iyi olur kızım Babam burayı müteahhite verme konusunda beni çok sıkıştırıyor Sakın razı olma anne Cinayet olur bu. Ben de öyle düşünüyorum Burayı mahvetmelerine razı olmayacağım Ben diyorum ki Köşkü restore ettirelim Yine eskisi gibi canlandıralım Evet anne bunu yapmayı çok istiyorum. Eğer razı olursan... ...ileride burada ben oturmak isterim. Buna çok sevinirim kızım. İsterseniz babanla siz de gelirsiniz. Her şey yine eskisi gibi olur. Eskiyle yeniyi yan yana yaşatmak... ...çok harika olacak. Hoş geldin baba Şuraya otur istersen havuza karşı Bahçe ne güzel olmuş böyle Kamerayayla havuz onarılmış Çiçekler ekilmiş Yine eskisi gibi olmuş her şey Eee ne var Beni neden çağırttın Eve de uğramamışsın galiba Dün geldiğimde annemi rahatsız buldum Öyle mi Neden beni hemen aramadın? Önemli bir şey mi? Baba yerinde yoktun ki. Yine toplantıdaymışsın. Ne bitmez tükenmez toplantı bunlar böyle. Ah Asayip toplantı ertelendi sana söylemeyi unutmuşum. Nasıl olur? Bana kent dışına gideceğini söylemiştin. Oysa dün aradığımda sekreterin ortağın olan o hanımın bürosunda toplantıda olduğunu söyledi. Şey önemli bir sorun çıktı. Ortağım bu yüzden beni odasına çağırtmış. Buraya gelmen için not bırakmak zorunda kaldım ben de. Annenin bundan haberi var mı? Yok. Dün onu o halde görünce nasıl söylerdim? E, durumunun ciddi olduğunu bilmiyordum inan bana. İnanmıyorum baba. Bilseydin ne değişirdi sanki? Bak kızım senin anlayamayacağın bazı şeyler var. Ben vardı... her şeyi anlıyorum baba. Ama sen açık davranmıyorsun. Aranızda kaldım. Benim de sorunlarım var şu sıralarda. Size gereksinmem var, desteğinizi istiyorum Oysa hepimiz kendi başımıza yaşıyoruz Annemin durumu içler acısı, bunalıyor Kendi kendine bir kurtuluş yolu arıyor Ama annen benim desteğimi istemiyor Nasıl istesin baba, o kadar ilgisizsin ki Yıllarca hep ondan almaya çalıştım, aldın da Hep ondan bir şeyler istedik ve aldık Annem vermekten mutlu olan bir insan Ama şu anda verecek hiçbir şey kalmamış Bunun içinde üzülüyor, bunalıma giriyor Oysa kendisi bunun farkında bile değil. Şimdi nasıl anne? İyi görünüyor. Daha doğrusu iyi görünmek için çaba harcıyor. Dün geldiğimde çok perişandı. Bütün gece anneannemi dedemi sayıkladı. Onlarla birlikteydi. Buraya gelmesi de bir kaçış, bir arayıştı. Yitirdiği şeyleri arıyordu. Bulamadığı ilgiyi, sevgiyi, desteği arıyordu. Buraya geliyor anne. Yalvarırım ona iyi davran. Hoş geldin. hoş geldin Hava ne kadar güzel değil mi? Evet çok güzel Babam seni görmeye gelmiş anne Aa, İki gündür burada yoktum Evde kimseyi göremeyince Aa, Ben gidip çay hazırlayayım Burada çay içmek çok hoş oluyor <gülüyor> Nardıkları iyi olmuş, iyi olmuş. Havuç, füski, çiçekler. Yani her şey eskisi gibi. Ah, e, şu ileride bir ağaç vardı galiba ha? Evet, gölgesi buraya kadar uzanırdı. Ama çok yaşlanmıştı. İki yıl önce birden kuruğu Kesmişler tabii. Ağaçlar da yaşlanıp ölüyor. Ya ölüme hiçbir canlı... ...karşı koyamıyor ne yazık ki. Eee? Sen nasılsın? Çalışmaların nasıl gidiyor? İyiyim. İyi. Çalışmalarım da iyi gidiyor. Birkaç tablo yaptım ama... ...en önemlisi... ...neler yapacağımı tasarladım. Ya i̇şin en zor yanını çözümlemişsin Evet Bundan sonra tasarladığım konular üzerinde çalışmak Renk kompozisyonunu Konuya oturtmak kalıyor Onu da kolayca başaracağından eminim Evet Çalışmalarını görmek isterdim ama Tümünü birden sergide görürüm <gülüyor> artık <gülüyor> İyi olduğuna çok sevindim Sağol ...senin işlerin nasıl... ...iyi sayılır... ...kredi sorununu da çözersek... ...rahat bir soluk alabileceğiz... <gülüyor> <gülüyor> ha ...galeri müdürü telefon etti büroya... ...seni evden birkaç kez aramış bulamamış... ...Ekim ayındaki ilk sergiyi... ...sana ayırdığını söyledi... ...buna sevindim... ...bol zamanım olacak önümde... ...sevineceğim bir haber daha verdi... Yurtdışında karma bir sergi açmak için... ...girişimlerde bulunuyormuş... Senin de katılmanı istiyorum Gerçekten mi? Hı hı. Böyle bir sergiye katılmayı çok istiyordum e, Bu konuda ben de yardımcı olabilirim Bilirsin yurt dışı ilişkilerim yaygındır <gülüyor> Sağol Nefis çaylar geliyor Rabiye de var Sana yardım edeyim canım Zaman ne çabuk geçmiş Benim gitmem gerek biriyle buluşacağım da ee, Baba beni de eva bırakır mısın Yarın Hı. dışarıda yapılacak işlerim var Evden bazı giysilerimi almam gerekiyor çok, çok. Bak canım burası uzak Sen babanla eve git Yarın oradan gidersin işini yapmaya Anne, seni bu durumda bırakmak istemiyorum Yanında birkaç gün daha kalayım Ben iyiyim Arada gene gelirsin Yok olmaz akşama dönerim ben Sözümü dinle canım şimdi eve git Peki öyle. Çantamı alıp geliyorum. <gülüyor> ee, arabaya kadar geçireyim. Sen de gelmez misin bizimle? Hayır. Bu böyle ne kadar sürecek daha? Ya yani ben de iki arada bir derede kaldım. Ya. Böyle olması gerekiyor. Buraya da çağrıldığın için geldiğini anladım. Yo yo yanılıyorsun ben. Anne, arka kapıyı kapattım. Ah, ha, yemek yemeyi ihmal etme sakın. Kendine iyi bak olur mu? Yarın seni ararım. Hoşça kal. Güle güle canım. Hoşça kal. Güle güle. Acele ise beni eve yakın bir yerde bırakıver istersen Yo yo Aslında işim yoktu Annene öyle söylemek zorunda kaldım İki gecedir uykusuzum Ben de eve geleceğim Umarım bunu annem anlamamıştır Seni nasıl karşıladım Nasıl karşıladığını sen de gördün Yanımızdaydın ya Şey, Köşke girdiğimde yalnız kaldınız ya Annen her zamanki gibi sessiz ve sakin görünüyordu Aramızda hiçbir şey olmamış gibi davrandı Ama için için kırgın olduğunu anladım Peki eve dönmesi için onunla konuştun mu? Elbette ama istemedi Dönmemekte kararlı olduğu belliydi zaten Hiç üstelemedin mi? Üstelemem yalvarmam işe yaramazdı ki Belki de yarardı baba Annem gerçekten de çok sakindi Hatta çay içerken şaka bile yaptı Keşke bağırıp çağırsaydı içini boşaltsaydı O rahat görünüşünün altında kim bilir ne fırtınalar esiyor Ama Bilirsin kendini kolay kolay ele vermez annen Bence onu görmek istediğin gibi görüyorsun sen Kendini suçlu hissettiğin için Onun da seni gerçekten suçladığını sanıyorsun Az önce kalkma bahanesi olarak Randevunu öne sürdün Annem bunun yalan olduğunu sezmiştir Onu bilmem ama Köşke sen çağırdığın için geldiğimi anlamış. Neden ona gerçeği İki gecedir ortağın olan o kadınla birlikte olduğunu söylemedin Dedikodular başını aldı gidiyor zaten Yakında annemin kulağına da gider nasılsa Yeter Benim işlerime burnunu sokmana izin veremem Baba neden Neden böyle oluyor <gülüyor> Lütfen lütfen Ağlama, Ağlama lütfen. Benim neler çektiğimi bilmiyorsun Kendime bir çıkar yol arıyorum O bir, bir avuntuydu o kadın yalnızca Sen bunu anlayamazsın Ama yaptığımın doğru olmadığını da biliyorum Annenin benden uzaklaşmasına dayanamadım belki de Annemi senin uzaklaştırmış olabileceğini hiç düşündün mü baba? Elbette düşündüm kızım ama böyle olmasını istemedim inan Benimle daha çok ilgilenir sandım Oysa tam tersi oldu Peki onun bizden iyice uzaklaşmasına göz yumacak mısın? Off Şu anda bir şey düşünemiyorum En iyisi işi zamana bırakmak. Bir de annene elbette. O hepimiz için en iyi olanı yapacaktır eminim. Bunu sabırla bekleyeceğim. Sen de beklemelisin. Peki baba. Ben de beklerim. Kullanmalıyım ama yumuşak bir etki yaratmalı. Mor arka planda kalsa iyi olacak. Hayır, sert çizgiler, geçişler gittikçe yumuşamalı. Doğa ile insanın savaşı mı? Şurada da insanın kendiyle savaşı mı? Ve güçlükleri alt etmesi. Merhaba anne. Kolay gelsin. Ah, merhaba canım. Seni gördüğüme çok sevindim Nasılsın? İyiyim Sana uğrayamadım bu ara Çalışmaların nasıl gidiyor? Çok iyi sonunda aradığım biçemi buldum Buna çok sevindim Ah, Atölyede de epey değişiklikler olmuş Her şeyi yeniledim Bak evden getirdiğim çiçek açtı Ah canım benim Meğer ne güzel çiçeği varmış ...bunlar yeni çalışmaların mı? Evet gel bak. <gülüyor> Son yaptığım tablolar bunlar işte. <gülüyor> Harika. Yepyeni değişik bir çalışma biçimi. Öncekilere pek benzemiyor. Kendimi yenilemeyi başardım sonunda. <gülüyor> Gerçekten çarpıcı... ...çok etkileyici bir biçim yakalamışsın. Nasıl oldu bu? Vivaldi'yi dinliyordum. Mevsimler konçertosunu. Yıllardır dinlediğim bu parça... ...birden bambaşka bir anlama bir verdi. ...gözlerimin önünde bir takım şekiller, renkler oluştu. Her nota bir renk, bir biçim olarak belirdi karşımda. Çok ilginç. Bu ilkbahar olmalı. Evet, ilkbahar tüm doğal güzellikleriyle... ...renk olarak gözlerimin önüne serildi. Oh, hemen guvaş boyalarımı çıkardım. Yumuşak notalar, yumuşak renklere dönüşüverdi. Boyama tekniğini de değiştirmişsin. Fırça vuruşların yumuşacık tüy dokunuşu gibi. Bunu nasıl başardı? Anlatmak öyle zor ki. Tüm ezgiler, diyezler, bemoller... ...kendiliğinden renklerle bütünleşti bir anda. Bu yumu nasıl sağladığıma ben de şaşırıyorum şu anda. İnanılmaz bir değişim bu. Mucize gibi bir şey. Bu mucizeyi yaratan... ...daha doğrusu bana esin veren, yol gösteren de... ...pembe tanrıcı oldu. Pembe tanrıca mı? Ama o... İnanmayacaksın belki ama... Vivaldi'yi dinlerken gözlerim ona takılmıştı bir an. <gülüyor> Müzik onu aklından geçen renklere boyuyormuş gibiydi. Notalar değiştikçe tanrıca da renkten renge büründü. Yüzündeki anlam da sürekli olarak değişiyor, yumuşuyordu. Bu kez şu pembe tanrıca işe yaradı desene. Sana güzel tablolar yaptırmış. Kutlarım anne. <gülüyor> Sağ ol canım... Sen neler yaptın bakalım Hiç Bildiğin gibi işte Evdeki durum nasıl İyi Nen var senin Geldiğinde üzgün gibiydin Gene bir şeyler olmuş galiba hı? Bir şey yok anne İyi mi? Yok yok olmuş belli Yüzünü görünce anlamıştım Ama sen hemen tablolarla ilgilenince Her neyse Neler oldu anlat bakalım Aslında sinirlerim çok gergin. Babanla aranızda bir sorun mu çıktı? Sorun nişanlımda anne. Sanki birden değişti. Değişti mi? Nasıl? Birbirinizi çok seviyordunuz oysa. Seviyorduk ama sevgi yetmiyor. Önceki akşam bize geldi. Çok durgundu. Babamla ayrılacağınız konusunda çıkan dedikoduları duymuş. Evet anne. Nereden çıktı bilmiyorum ama bu konu herkesi çok ilgilendiriyor nedense. ...babamın o kadınla... ...her neyse ona ayrılmayacağınızı... ...senin yalnızca çalışmak için köşke taşındığını söyledim ama... ...galiba inanmadı. Bana bunlardan söz etmedin hiç. Neye yarardı ki? Senin sorunların vardı, açacağın sergin vardı. Babamsa işlerinden, şirketinden... ...o garip ilişkilerinden başını kaldıramıyordu. İkiniz de kendi dünyalarınızda... ...kendi sorunlarınızla yaşıyordunuz. Ama olanların nedenini biliyordun. Anlayışla karşıladın. Hiç karşı çıkmadın bize. Başka ne yapabilirdim ki? İkinizin arasında kaldım. Oysa benim de sorunlarım vardı. Nişanlım çok önem verdiği doçentlik tezine hazırlıyordu. Bir yandan düğün telaşı, hep sorunlar, sorunlar. Sorunlarla yaşamaya çalışmak. Ama nereye kadar? Nişanlıma ayrılmayacağımıza inandırmaya çalıştım. Aslında anlayış göstermedi diyemem. Korkuyorum anne. Hep bir gün bunu bahane edip ayrılmak isteyebileceği endişesiyle yaşıyorum Öyle bir şey olursa bu yıkıntının altından kalkamam Çünkü onu çok seviyorum Çok seviyorum Durgunluğunun başka bir nedeni olamaz mı? Tanıdığım kadarıyla böyle bir nedenle ayrılmak isteyecek kadar kişiliksiz değil o Belli olmaz ki anne Gerçi teze başladığı günden beri sinirli gergin bir hali var Ondan da olabilir Ama bu kuşku beni öldürecek Korkumdan açık açık soramıyorum da Çok zor durumdayım ne yapacağımı bilemiyorum Neden öyle bakıyorsun Beni dinlediğin bile yok senin Çok zor durumdayım diyorum sana Neden ağlıyorsun Ağlamayıp da ne yapayım Eve dön artık Beni düşün babamı düşün Babanın mı evet. evet o da çok üzgün Senin desteğini arıyor Ne yapacağını bilemiyor Birlikte çok güzel şeyler yaptınız Sizleri kendime örnek alır Aranızdaki sevgiye imrenirdi Ne oldu böyle size Birbirinize en çok gerek duyacağınız Destek olacağınız bir anda Ama biliyorsun Bile beni lütfen Sevginin ne olduğunu ben de biliyorum. Benim mutluluğum için bir kez daha birlikte olmayı deneyebilirsiniz. Birleşmemizi istiyorsun demek. Bencilce düşündüğümü sanma sakın. Ayrılmanızı hiçbir zaman istemem aslında. Bana inanıyorsun değil mi anne? Yanıt ver lütfen. Neden oraya bakıyorsun? Peki ya pembe tanrıca? O da bunu ister mi? Gene alaycı tavrını takınmış sırıtıyor. Bak nifak tanrıçası oldu gene. Anne lütfen bana bak ve dinle. Şimdi de başını geriye attı. Kahkahalarla güldü. Anne bir şeyler söyle ne olur. Şu aptal Biblo'yu bırakmayın. der ki ...yazdığı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak dileğiyle.